ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Müslümanlar dinimizi soru ve cevaplarla öğrenmeye bugün de devam edeceğiz. Tağut nedir? Tarifini nasıl yaparız? Kulun ibadet ettiği Rabbi tabi olduğu ve itaat ettiği kişi konusunda haddini aşmasıdır. Yani Herhangi bir kişiyi Allah'ın yerine koymak, onun tağutu haline gelmesidir. Tağut esasen isyan demektir, asilik demektir, haddi aşmak demektir. Bir insanla ilgili düşünürken, o insanın, o insanın, olağanüstü bir takım güçleri olduğu, o insanın Allah'a ait olan bir takım fiil ve bir takım özelliklere sahip olduğunu düşünmek, Allah'a itaat edilecek yerde o insana itaat etmek, onu tağut yapmaktır, tağut kılmaktır. Tağutlar kaçtır? Tağutlar çoktur. Fakat başlıcaları şunlardır. Bir, iblis. Allah'ın laneti üzerine olsun. İblis, tağutların başıdır. İki, Allah ile beraber kendisine ibadet edilen veya Allah'tan başka ibadet edilip de kendisi de bu duruma razı olmuş olan kişi tağuttur. Üç, kendisine ibadet edilmeye çağırarak kendisinin yüceltilmesini ve büyütülmesini kabul eden kişi tağuttur. Örnek Firavun gibi. 4- Gaybi ilimleri bildiğini iddia eden kişi tağuttur. Müneccim, arraf, sihirbaz ve kahin bunların hepsi gaybı bildiklerini iddia ettikleri için tağuttur. 5- Allah'ın indirdiği hükümler dışında, Başka bir hükümle hükmeden kişi bu da tağuttur. Ve men lem yahkum bima enzelallah fa ulai kehumul kafirun Kim Allah'ın indirdiği hükümler ile hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Maide 44. Ve men lem yahkum bima enzelallah fa ulai kehumuz Kim Allah'ın indirdiği hükümler ile hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Maide 45. O yahkum Allahu fəula fasikun kim Allah'ın indirdiği hükümler ile hükmetmezse, işte onlar fasıkların ta kendileridir. Maide 47. Afa hukmül cahiliyeti yabguun. min Allah hukman yuqinun. Yoksa onlar İslam öncesi cahiliye idaresini mi arıyorlar? İyi anlayan bir topluma göre hükümranlığı Allah'tan daha güzel olan kim vardır? Maide elli. Şayet hükümdar Allah'ın yasakladığı bir şeyi yaparken bu şeyin helal olduğunu veya kendi hükmünün İslam'ın hükmünden daha iyi olduğunu veya kendi hükmüne eşit olduğunu veya Allah'ın hükmüyle bu asırda hükmedilemeyeceğini düşünürse, bu durumda o hükümdar kafir olur. Allah'ın bütün kullarından yapmalarını istediği en önemli şey nedir? Bütün tağutları inkar edip sadece Allah'a iman etmeleridir. Allah'u Teala şöyle buyurur, فَمَنْ bit بِالْطَاغُوتِ ve yümemi Allah, Fakat istemsek, belgirin uçta, lansıçamı ona. Kim taotur ettide Allah'a inanırsa, kopmayan, sağlam bir kulpa yapışmıştır. Bakara 256. Tevhidin manası da budur. Hadis şerifte şöyle buyrulur: Rəsul Emri el İslam, ve amudu al-ıslah, ve zirroti senamhi el-jihad fi sabil İşlerin başı en önemlisi İslam'a girmektir ve İslam'ın direği namaz ise İslam'ın zirvesi zirvesidir. İşlerin en önemlisi İslam'a girmektir. Yani bir insan Müslüman olursa en büyük başarıyı sağlamıştır. Hayatında en büyük işi yapmıştır Müslümansa, Müslüman olduysa. Ve İslam'ın direği namazdır. Yani Müslüman olduktan sonra en önemli ibadet namaz ibadetidir. Dinin direğidir. Ve İslam'ın zirvesi de Allah yolunda cihat etmektir. Allah'a iman, O'nun varlığını, birliğini, Rabliğini, İsimlerini, sıfatlarını ve ibadet edilmeyi sadece onun hak ettiği, ettiğini kabul ve tasdik etmektir. Tağutları inkar ise putları ve putlara ibadeti terk etmek, onlara kesinlikle ihtiram göstermemek, onlara hürmet göstermeye sebep olacak her türlü şeyden uzaklaşmak, kahin ve sihirbazlardan uzaklaşmak demektir. Ayette geçen sağlam kul ibaresinden kasıt tevhid kelimesi la ilaha illallah'tır. İnşallah gelecek dersimizde soru ve cevaplarla dinimizi öğrenmeye devam edeceğiz. Bu akhir davana elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn Fatiha.